Selamlar. Bugün senin için e, Doktor Alaaddin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından çok özel bir bölümü, bir hikayeyi konuşacağız. Evet, özün peşinde bir fincan kahvenin dersi başlığı değil mi? Çok düşündürücü. Aynen öyle. Amacımız da bu hikayedeki hani o hayat koşturmacasında gözden kaçabilecek derin mesajı, o bilgeliği senin için biraz daha netleştirmek. Güzel bir görev. Hazırsak başlıyorum o zaman. Başlayalım. Şöyle başlıyor hikaye. Vaktiyle Darul Funun'dan yani eski bir üniversiteden mezun olmuş bir grup arkadaş bayağı bir zaman geçmiş. 10 yıl kadar. Hı hı. Sonra hocaları İrfan Bey'in evinde tekrar toplanıyorlar. Eski dostlar bir arada. Nostaljik bir başlangıç. Evet ama ilk başta sohbet biraz şey parlak. Herkes kariyerini anlatıyor. Nereye geldiğini, ne kadar başarılı olduğunu falan. Anladım. O klasik neler yaptığın muhabbeti havalı ünvanlar, şık kıyafetler. Tamam. Başarı hikayeleri havada uçuşuyor. Yani dışarıdan bakınca her şey mütemmel gibi. Ama sonra? Ama sonra işin rengi değişiyor değil mi? Kesinlikle. O parlak yüzeyin altı konuşulmaya başlanıyor. Yorgunluklar, endişeler… Makamların getirdiği o görünmez yükler. Aynen. Başarının bir andan da ruhlarını nasıl tükettiğinden, içlerini nasıl boşalttığından yakınıyorlar. İşte tam bu itiraf anında hikaye ilginç bir yöne sapıyor. Evet. Tam bu noktada Bilge Hoca İrfan Bey devreye giriyor. Onları sakince dinliyor önce, sonra sessizce kalkıp mutfaktan bir tepsiyle geliyor. Tepside kahve var, bir de yanında bir sürü fincan. Ama nasıl fincanlar? Hepsi birbirinden farklı. Aynen öyle. Çok şık porselenler, böyle göz alıcı kristaller falan var. Ama onların hemen yanında da ne bileyim gayet mütevazı melamin kupalar, kenara atık toprak, kaseler hatta basit plastik bardaklar bile. Evet yani tam bir çeşitlilik sonra hoca tepsiyi ortaya koyuyor ve diyor ki buyurun diyor kendinize birer fincan kahve alın. E ee, ne oluyor peki? Tahmin etmek zor değil herhalde. Hiç zor değil. Neredeyse istisnasız herkes e, düsel olarak en gösterişli, en pahalı görünen fincanlara uzanıyor. O en şık olanlara. Kimse o sade toprak kaseye, basit bardağı eline sürmüyor bile. Sürmüyor. İşte hocanın dersi tam da bu seçim anıyla başlıyor aslında. Nasıl yani? İrfan Bey gülümsüyor hafifçe ve diyor ki, ''Farkında mısınız? Hepiniz en güzel, en kıymetli görünen fincanları kapıştınız.'' Vay be! ''Sade, basit olanlar tepside öylece kaldı.'' diyor. İşte diyor hayatınızdaki o yorgunluğun, o içsel boşluğun sırrı belki de tam burada. Çok derin bir bağlantı kuruyor. Hem de nasıl? Devam ediyor. ''Asıl mesele neydi?'' Hepimizin istediği sıcacık bir kahveydi. Yani hayatın kendisi, özü, sıcaklığı, dostlarla paylaşılan bir anın değeri. Ama insanlar fincana odaklandı. Aynı. Ama siz diyor hoca, fincanın kendisine yani kabın dışına, parlaklığına o kadar odaklandınız ki... ...içindeki kahveyi onun sıcaklığını unuttunuz. Hatta başkasının fincanına bakıyorlar diyor bir de. Evet o da var. Elinizdeki fincanın keyfini sürmek yerine diyor, bir yandan da göz ucuyla... Acaba onunkisi daha mı parlak diye bakıyorsunuz? Bu müthiş bir ayna tutuyor aslında. Gerçekten öyle. Yani bu psikolojideki odaklanma yanılsaması dediğin şeye benziyor. Dikkatimizi çeken şeye, parlak fincana, makama aşırı anlam yıklıyoruz. Aynen. Ve hayatın asıl kalitesini belirleyen iç huzur, sağlık, ilişkiler gibi temel şeyleri yani kahvenin kendisini gözlerde ediyoruz. Çok çarpıcı bir tespit bu. Yani hepimiz aslında o parlak fincanlara biraz meylediyoruz galiba. Belki sadece gösteriş değil, hani toplumda başarının hep böyle dışsal şeylerle ölçülmesinden de kaynaklanıyor olabilir mi? Kesinlikle. İşin içinde sosyal karşılaştırma, statü arayısı da var. En iyi fincanı seçmek, bilinçaltında ben de değerliyim, ben de iyisine layığım demek gibi bir şey belki de. Doğru. Ama işte İrfan Hoca'nın vurgusu şu. Bu fincanlar, makam, para, dış görünüş, etiketler bunlar sadece araç, amaç değil. Asıl amaç kahvenin kendisi. Evet, hayatın özü. Sağlık, huzur, sevgi, anlamlı ilişkiler, kendini geliştirmek. Kaynak metinde çok güzel bir söz var. Gözün gördüğü en parlak fincan, gönlün aradığı sıcaklığı her zaman taşımaz. Çok doğru. Bu tuzağa düşmemek için bilinçli olmak lazım demek ki. Kendi kahvemizin tadına varmak. Aynen öyle. Sürekli başkalarının fincanına bakıp kendimizinkini küçümsemek yerine. Ki bu günümüz dünyasında özellikle sosyal medyayla falan iyice zorlaştı sanki değil mi? Herkes en parlak fincanını sergiliyor gibi. Kısa ve kıymetlidir. Bu çok net bir çağrı aslında. Kıyaslamayı bırak çağrısı. Evet. Yorucu bir yük bu çünkü. Tabii ki dışsal hedefler kariyer önemsiz demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Ama bunlar hayatın kendisi değil. Sadece hayatı yaşarken kullandığımız kaplar. Önemli olan kabın peşinde koşarken içindekini yani yaşamın kendisini kaçırmamak. Aynen öyle. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra dinleyen sen kendin için nasıl bir pratik ders çıkarabilirsin? Belki de ilk adım şöyle bir durup kendi hayatındaki fincanlarla kahveyi dürüstçe ayırmak olabilir mi? Çok iyi bir başlangıç noktası. Senin için gerçekten değerli olan ne? Sahip olduğun o parlak fincanlar mı? Yoksa o fincanın içindeki kahvenin, yani hayat deneyiminin, hislerinin, ilişkilerinin kalitesi mi? Zor sorular bunlar. Ama gerekli sorular. Belki de bu hikayenin en somut çağrısı şu… Kendi değer pusulanı bir gözden geçir. Başkalarının alkışladığı, göz kamaştıran fincanlar mı öncelikli, yoksa senin ruhunu ısıtan, sana anlam katan, kendi sıcak kahven mi? Yani daha otantik bir yaşama davet gibi. Kesinlikle. Dış etkenlerden bağımsız, daha içten ve tatminkar bir yaşamın anahtarı olabilir bu farkındalık. O zaman sana son bir düşünce egzersiziyle veda edelim. Senin dikkatini en çok ne dağıtıyor? Belki de içindeki o kahvenin, yani anın, huzurun, sevdiklerinin tadını doya doya çıkarmanı engelleyen, sürekli gözüne takılan o en parlak fincan ne olabilir? Belki bir ünvan, belki maddi bir hedef, belki sosyal bir beklenti, kim bilir? İşte, bu sorunun cevabı ironik bir şekilde o parlak fincanın peşinde koşarken belki de kaybettiğin huzurun kapısını aralayabilir. Üzerine biraz düşünmeye değer ne dersin?